Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Evet, geçen hafta e, Kelly Bryson'ın Kibar Olma Kendin Ol. Gerçek ol. <gülüyor> Kibar Olma Gerçek Ol isimli kitabına başladık. Şiddetsiz kitaplık değil mi? Yayın evinden çıktı. Evet iyi çocuk olmanın, kibar çocuk olmanın bedellerini konuşmuştuk. Oradan girmiştik. Marşal Rosenberg'le ile beraber çalışmış Kelly Bryson'ın uzun zaman ee, ön sözünü okuduk. Ve oradan böyle devam ediyoruz. Evet. E, Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabının adını duyduğumda daha e, beni etkilemeye başlamıştı. Şimdi okudukça da e, daha fazla farkındalık yaşıyorum. Kitap da Birinci bölümünde çok hoşuma giden şeyler var. Küçükken iyi bir çocuk muydunuz, yaramaz mı? İyi çocuktan cici çocuk kastediyor diye başlayan. Ve eğer öyleyse epey bir ödülü vardır bunun depresyon gibi, anksiyete gibi diye devam eden bir bölümle başlıyor. Şeyi söylüyor kitapta. İçinde yaşadığımız kültürün bizi kendi insan doğamızla çelişkiye düşürmesi ne büyük bir trajedi diyor. Hakikaten bu, bunun üzerine tefekkür ettiğimde Canan şeyi fark ediyorum. Kültürel öğrenmeler zaman zaman benim beni olmaktan çıkmama neden olan haller yaratıyor. Yani mesela kadın olduğum için alttan almayı öğ öğrendiğimi fark ediyorum. O, kim, mesela, o kimlikte olduğun için. Birisi sana öyle bir etiket yapıştırıyor. Veya. Yani toplumsal, <gülüyor> kültürel olarak da yani toplumun getirdiği o e, biyolojik olmak, olarak kadın olmak, olduğum ya. için değil. Hı hı. Kad, kadın ve erkek arasındaki toplumsal e, roller e, belirlendiğinde. Mesela ben şeyi çok fark edeyim. Çok kültürel bir şey benim bir e, alttan almayı öğrenmem. Yine aynı şekilde iyi anne olmakla ilgili öğrenmeler var. Fedakar anne, iyi anne. Evet. Yani buralarda e, hakikaten tekrar cümleye döndüğüm zaman içinde yaşadığım kültür beni kendi doğam, doğamla çelişkiye düşürebiliyor. Çünkü alttan alamadığımda ya da benden beklenen e, iyi annelikle ilgili görevleri eksik yaptığımda ya da iyi bir öğrenci... ...olarak benden beklenen eylemleri... ...farklı yapmak istediğimde... ...kendimle çelişkiye düşünüyorum ve büyük bir trajedi... ...gerçekten bu. Çünkü Kendini benim, suçluyorsun sonuçta. E, suçluyorum. Bir de kendi hediyelerimi de veremediğim bir yerdeyim. Yani... ...böyle şey gibi... ...sanki bir tohum olarak hayata geldim de... E, ...diyelim ki... ...benden papatya olman bekleniyor... ...ama ben papatya değilim, ballı babayım yani. Onun gibi bir şey... Sanki insanlar da senin gerçek halini görmüyor Yani, yani ballı babayı papatya Yapmaya çalışıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Olmaz yani Şimdi genetik mühendislik falan var Orada bile başka bir şey çıkıyor değil mi ee, Kelly Bryson şeyi söylüyor Bu okul sisteminin çok ilgisi var Ödül ceza sisteminin de, e, En fazla bize şırınga edildiği yer Okullar olduğu için Şöyle bir şey yazmış ders boyunca kollarımı kavuşturup ayaklarımı yan yana getirip çenemi kapalı tutmayı ilkokul birinci sınıfın ancak sonlarında öğrenebildim. O zaman bana bugün ne kadar da uslu bir çocuk oldun sen dediler. İşte o an insanları memnun etmenin köleliğine köleleştiren cazibesine kapıldım. Bir lokmacık yanlış yozlaşmış çarpık övgü alabilmek için kendimi sattım. ...ve içimdeki küçük oğlan çocuğunun... ...kendini ifade etmesine engelledim. Evet. Sende var mı böyle şeyler? Ben de... Bir ...hatırlamasam da... ...kızımdaki şeyi fark ediyorum şu anda. Yani o da iyi bir kız. iyi Okulda hep iyi çocuktu. Ve hep ben şaşırmışımdır. Yani niye sen... ...farklı bir şey yapmıyorsun? Orada da hep böyle uyumlu olayım. Huzursuzluk çıkmasın, çatışma çıkmasın. Hep ben yani o... U uyumlu kız kimliği içinde kendine bir strateji bulduğunu düşünüyorum şu anda. Yani okulda övgü almak için belki de. Hı. Şey lafı bu kelinin e, çok oyunlu e, bir dili var. Kendimi sattım ve içimdeki küçük oğlan çocuğunun kendini ifade etmesini engelledim dediği yer. İşte kendimizden vazgeçmeyi nerelerde öğrenmeye başlıyoruz gibi bir yer. E, hakikaten tornadan geçiyoruz yani. ...kültürel olarak... ...buralarda nasıl olacak da... Yani ...benim de bütün içim bunu arıyor... ...hazır cevaplarım yok... ...nasıl olacak da... E, ...ballı baba olarak dünyaya gelen... ...bir şey... E, ...bir e, çocuk... ...biz papatya yapmaya çalışmadan büyüyecek... ...çünkü... E, ...hakikaten... ...çeşitlilik... ...herkesin kendi hediyelerini dünyaya sunabileceği... ...bir ortam yaratılması için... ...neler yapılabilir? Bütün benim de aradığım yer burası. Evet sonuçta da bu, yani ...bizim şiddetimde öğrendiğimiz şeye bağlıyor... ...kelide herhalde. Yani kendini ifade etmek. Ondan vazgeçiyorsun. Çünkü kendini ifade edersen, gerçeği söylersen... ...belki sevilmeyeceksin. Belki o cici çocuk o övgüsünü alamayacaksın diye... ...o övgünün cazibesine... ...kendini satıyorsun. Sesini çıkarmıyorsun... ...hoşuna gitmeyen bir şey olsa bile... ...devam ediyorsun. Evet kitapta keli bunun devamında şeyi anlatıyor diyor ki yani ben bu kendimi ifade etmekten vazgeçtiğim zaman aslında büyük bir yaşamsal gücü kontrol altına almaya çalıştım. Ve o kadar enerji harcadım ki fiziksel anlamda bedenime ciddi zararlar verdi diyor. Ee, akıl hocalarından da Virginia Satir e, tanıştığımız anda bunu fark etti diye anlatıyor. Virginia Satir kelinin e, kas katı duran omzuna elini koymuş e, ve büyük bir kalabalığın önünde keliye şey demiş. İşte bu adam iyi olmanın bedelini çok ağır ödemiş. Hayatta e, kalabilmek için memnun edici olmayı öğrenmiş. İnsanları memnun etmeyi öğrenmiş ve şimdi de kendini doğal olarak ifade etme dürtüsünü bastırmak için bütün bu gerilimi omuzlarında taşıyor. ...hakkakten yani omuzlarda bunu taşımak... <gülüyor> Oo, ...insan neler neler yapar... Ee, ...keli şeyi anlatıyor... ...yani sosyal bilimler ve ruh sağlığı alanlarında... ...satir e, efsane bir isimdir e, hakikaten... E, ...o söyleyince ben bundan çok etkilendim diyor... ...bu kadar efsane bir isim söyleyince... E, ...insanları memnun etmek için... ...çırpınanlar için kullanılan bu memnun edici... ...teriminin de yaratıcısı Virginia Satir... Devlet televizyonlarında da o zamanlar British Show aile serisinin e, yaratıcılarından biri e, ve diyor ki ki evet bir dünya haklıydı sadece ben değil çevremdeki herkes de bu bedeli ödemişti yani bu böyle çok trajik gibi duruyor ama hakikaten e, kendimizden vazgeçtiğimizde çok küçük yaştan itibaren içimizde büyük bir e, kendi ifade etme enerjisini bastırdığımda. Kendim olmaktan vazgeçtiğimde e, bir biçimde e, yakasıyorum ya bir şey yapıyorum yani bana bir etkisi var, bir bedeli var, bir ya. bedeli var. Kelly tam da bu nedenle iyi olmanın bedelini <gülüyor> herkese anlatmaya çalışıyor ve bu kitabı yazmasının nedenlerinden biri de o e, iyi insanın yani cici insanın Kibar insanın aldığı ödüllerden bazılarını işte depresyon, anksiyete kendinden nefret etme diye anlatıyor. Sonra da böyle bir liste yapmış kitapta. Bir listesi var neler olur iyi insanın başına, cici insanın başına neler gelir onu anlatmış. Böyle bakıyorum müzik arasından sonra da ona girelim. Biraz erken müzik arası verelim. Evet, ne dersin Canan? Senin bir önerin vardı. <gülüyor> evet şimdi bu Kibar Olma Gerçek Ol. E, kitabının adı e, Tarkan'ın Başkası Olma Kendin Ol şarkısını çok hatırlattığı için. Ya dedik biraz da keyif olsun. Eğlenelim. Tarkan evet, çalalım. Bugünlerde biraz keyif ihtiyacımız var. <gülüyor> evet dinleyelim bakalım. Ya gel bana sadece sadece yalanca gidersin Anasının kuzusu, ciğirimin köşesi Kız bu neyin cakası, kız hepsi senin mi? Açık radyoda Kelly Bryson'ın Kibar Olma Gerçek Ol kitabını konuşmaya devam ediyoruz Canan'la. Evet iyi olmanın bir bedeli olduğunu herkese anlatmaya çalışıyorum diye ısrarla söylüyor <gülüyor> Kelly Bryson ve bununla ilgili böyle birkaç tane, beş tane galiba şey yapmış, sıralamış değil mi? Onlara bakalım istiyoruz şimdi hep beraber. Bu iyi olma da biraz memnun edici. Hmm, memnun edici. Memnun edici yani kendi hakikatinden vazgeçmek ve... Ee, ...başkaları ne der diye... ...yaptığımız haller... ...evet... E, ...ve farkında olmadan... ...şimdi öyle dık deyince düşün... ...şey muhakkak benim de yaşadığım bir şeydir... ...ben ilk önce programım... ilk yarısında hemen kızıma gittim... ...ama kendimle bağlantıya geçince... ...evet benim de çok... E, ...yaptığım... ...memnun etmek... Hı -hı. ...beni sevsinler diye mi daha çok herhalde... on beni sevsinler, beni takdir etsinler... ...beni görsünler diye bir strateji gibi geliyor sanki... ...ama ne zaman ki... ...hep onu söylüyorum... ...şiddet seçimi öğrendikten sonra... ...evet ya bir dakika... ...ben kendimi ifade edebilirim... ...benim de ihtiyaçlarım var... ...bunları söyleyebilirim... ...bunda bir şey ayıp bir şey yok... ...korkma... ...cesaret geliyor insana ya... ...değil mi... ...ihtiyacın elini alıp... ...hep ben böyle gözümde o ihtiyacım... ...yani bir ihtiyacım var... ...ihtiyacım elimi alıp... ...yürüyüp gitmek cesaret. Cesaretle evet sen bunu ifade edebilirsin karşı tarafa ve karşı tarafında o şefkatle dinleyebilirsin. Evet söylediklerin bana şeyi hatırlatıyor. Bu, bu tırnak içinde iyi olmak yerine gerçek olmak diye düşündüğüm zaman benim aklıma hep Marshall'ın sözü geliyor Canan. Yani hayatta hiçbir şeyi utanç, suçluluk, mecburiyet, görev nedeniyle yapmayın bir şey yapacaksanız bir çocuğun ördek beslediği gibi gönülden yapın. Hı hı. Çünkü böyle yapmadığınızda ya kendiniz ya da başka biri ağır bir fatura eder, bedel öder diyor. Bana hep o geliyor. Yani burada da iyi olmaya, iyi insan diye anılmaya çalışmak yerine kendi ihtiyacınla bağlantı kurup gerçekten gönülden hayata bir şey sunmak gibi anlıyorum. Evet, kendi ihtiyacını Sahip çıkıp bunu kendi içinde yaşayabilmekten ziyade karşı taraf çünkü bağlantı kuramayınca e, sen de ne olup bittiğini anlamayınca da böyle bir şey diyor mesela. Sen, sen de bilirsin benimle ilgili öyle geri bildirimler vermişti hocalarımız. Ya sanki yüzünde bir maske var. <gülüyor> e, çünkü ben kendimi ifade etmediğim için karşı taraf beni anlamıyor. Belki orada seçimim benim öyle ama ama karşı taraf anlamadığı için de yüzünde bir gülümseme var bu bir maske mi <gülüyor> e, gibi de bir geri bildirim oluyor. Orada gerçekten kendini ifade etmek çok önemli çünkü e, şöyle bir şey var kelinde herhalde burada yazdığı şey ona benzer yani hepimiz zannediyoruz ki acaba Canan çok iyi olmaya mı çalışıyor? ...diye belki bir düşünce insanların kafasında oluyor... Yani ...iyi olmak için mi böyle gülümsüyor? Olabilir... ...yani bu da aklıma şimdi geldiği için... ...rezen olduğum için söyledim ama... ...sürekli iyi olmak... ...o zaman karşı taraftaki kişi... ...sana bir geri bildirimde bulunam bulunamadığı için... ...kendin de gelişemiyorsun... ...yani bununla ilgili böyle bir sıkıntı oluyor... Evet yani Kelin'in söylediği... ...tam bu söylediğin... ...biraz da şey gibi geliyor... Yani sevilmek için olabilir, takdir için olabilir... ...aynı zamanda otomatiğe bağlamış olabiliriz. Evet, farkında olmadan. Yani geçtiğimiz programda konuşmuştuk... Hani ...çocukken öğrendiğimiz, ben iyi bir insan olmalıyım diye... ...eylem yapıyorsam... ...yani niye yaptığımı bilmeden... ...aman bana iyi insan desinler diye yapıyorsam... ...bu bir alışkanlık haline de geliyor. Kelişeyi söylüyor... ...sürekli tırnak içinde iyi olmak... Bu iyi insanın çevresindeki kişilerin kendi gelişimlerini teşvik edecek geri bildirimler almalarına da engel olur. Yani sadece senin geri bildirim almana engel olmuyor. Sen de geri bildirim vermiyorsun. Evet. Yani geri bildirimler yani gelişim derken kişinin kendisi ve başkaları hakkında bilgi ve kavrayış edinmesinden bahsediyor Kelly Bryson. Yani hiç geri bildirim vermiyorsun. Şimdi sürekli gülümsediğimde. Ondan sonra yani bana e, diyelim ki sürekli bir arkadaşımla sözleştiğimiz saatten en az yarım saat sonra geliyor biz benimle randevuya. Ben her seferinde önem diyeceğim olur böyle şeyler diyorum. Harbuki içimde kaynıyor. Evet yani bende de aynı olay olmuştu. Ben orada sürekli gülümseyeceğim. ya yani siz ne, benim hakkımda e, nasıl böyle bir e, yargıya vardınız diyebilirdim yani. Ben evet. şu anda içimde şunları şunları yaşıyorum, bu sıkıntılarım var diye kendimi ifade edebilirdim belki ama onu seçmedim. Yani öyle bir şey. Bağlantı kopuyor. Yani sen kendini ifade etmiyorsun. <gülüyor> evet ve karşı tarafta hayatla ilgili bir bilgi eksiği oluyor. Yani evet. ben işte sen niye bana böyle bir şey söylüyorsunuz demediğinde o insan da ayılmıyor ve sana öyle şeyler söylemeye devam ediyor. Benim örnek dedi. Benle üç kere üst üste sözleştimden yarım saat sonra gelen bir arkadaşıma A, önemli canım dediğimde A, deniz için önemli değil diye bir bilgi alıyor. Halbuki benim içimdeki hakikat bu değil gerçek olmadığım bir yer olabilir. E, Kelly bu iyi insan olmanın ödüllerini sayarken e, şeyi söylüyor İyi insan çevresindeki biri e, rahatsız duygulardan konforsuz duygulardan söz edince buna acıyla tepki verir. Başkalarının da kendisi gibi iyi olması gerektiğini düşündüğünden sinirlenir. Ya da birisi onun iyiliğini takdir etmeyince alınır ve kafası karışır diyor. <gülüyor> Şimdi hakikaten şey gibi yani ben bu kadar iyilik yapıyorum. Bu insanlar beni hiç anlamıyor yeri burası. Evet. Şimdi genellikle de böyle bir şey olduğunda beklenti beklenti beklenti. hani iyilik diye ben bir eylem yapıyorum. Belki o insanın hoşuna gitti gitmedi hiç sormuyorum da iyilik bu benim dünyamda. Karşısındaki kişi de genellikle bunu fark ediyor yani. İyilik olsun diye yaptığını anlamaz mısın? E çünkü hakiki bir olmayan bir şeyi fark ediyorsun. Yani onun gönülden vermediğini ve beklenti için fark ediyorsun. <gülüyor> evet şey oluyor mesela bu bir insanın mesela diyelim misafirliğe gittik zorla bütün bulaşıklarını yıkarız biz. Evet ya ne kadar rahat ediyor. Öyle öğrendim ben. <gülüyor> Halbuki belki istemiyor mutfağına girilmesi özel alanı. Evet mesela ben hiç hoşlanmam bana yardım et. Ben koymak isterim evet. <gülüyor> yıkamak isterim. Aynı zamanda da karşındaki kişi hani iyilikten bunu yapıyorsa falan ıı, fark ediyorsun. Ve geri bildirim bir, vermeyi de bıraktın olmuyor mu? Hani bırak tamam yıkasın. Ha, tabii vazgeçiyorsun. Bir vazgeçiyorsun. Bir <gülüyor> Ee, bu da tabii e, gelişimi engelleyen bir şey Yani birbirimizle etkileşimimizi engelleyen bir şey ee, Öyle Yine listeden gidelim Canan Şey evet. demiş keli Bu iyi insan için ne anlama geldiğinizi asla bilemezsiniz Bu bana çok dokunuyor İyi insan için ne anlama geldiğinizi asla bilemezsin ha, hmm. Yani orada Hep iyilik halinde <gülüyor> Kendi hiç ifade etmiyor. <gülüyor> Belki hiç hoşuna gitmiyor yaptıkların ama söylemiyor. Evet diyor kabul ediyor. Evet. Ee, şeyi söylüyor yani ben çok gülmüştüm okurken. İyi insan sırf onunla konuştuğunuz için bile size içerliyor olabilir. Çünkü o sırada tuvalete gitmesi gerekiyordur. Ama bunu söylemek yerine bacaklarını sıkıp öylece durur ve sizi dinliyormuş gibi başını sallayıp gülümser diyor. Yani çok terbiyeli cici. Iyi. Çok cici. Çok yani devamlı bir kurban e, durumunda. Yani şey gibi. <gülüyor> Bu benim çok tanıdığım yerler. Bunu yapmayanımız var mı bilmiyorum ama e, hakikaten kibar olma gerçek ol dediği yer e, insanları dinlediğinde tam olarak dinleme yeri. Ee, ...kibar kibar gülüyor. ...mesela bu gerçekten tuvalete gitmen gerekiyorsa... ...ve sen gerçekten tuvaletin duyu e, ...tutuyorsan... ...birincisi içerliyorsundur... ...yani susla da gitsem... ...ikincisi de tam dinlemiyorsundur... ...hakiki, hakiki değilim... ...böyle Hı -hı. bir durumda... ...nasıl yani geliyor... <gülüyor> Yani daha önce de söyledim, bende böyle kibar olmamakla ilgili birkaç anım var. Yani mesela gerçekten yorgun olduğum zamanlar ve eve gelen arkadaşlarım veya komşularım... ...ama şöyle dediğimi hatırlıyorum ya, ben çok yorgunum, ne zaman kalkacaksınız gibi bir şey. Yani ama ilk başta onlar da bunu duyunca tabii çok şaşırdılar ama... ...bu arada benim için hakikaten çok önemli bir şey yani orada... 11'den sonra onlarınla beraber olmamın bir şeysi kalmıyor. Çünkü yorgunum yatmak istiyorum. Hani ayıp olmasın diye bir iki saat daha çay içip kahve içmeye dayanacak gücüm olmadığı zaman söylemeyi tercih ediyorum yani. Şimdi tabii öyle bir aramıza şakalaşmalar olur. Bakarlar saatlerine Biz kalkalım Canan. <gülüyor> Sen gitmemizi mi istiyorsun Ama orada da tabii güvenle ilgili bir şey. Artık beni tanıdıktan sonra bunun niyetiyle bağlanıp yani Canan'ın bu kadar limiti Orada da hoş bir şey oluyor yani ben de daha rahat hissediyorum yani gelsinler ama ben de yorgun olduğum zaman söyleyeyim arkadaşlar ben yoruldum yani yarım saat içinde kalkar mısınız demek çok güzel bir şey ya ben mesela şimdi bunu söylemeni isterim onu fark ediyorum <gülüyor> evet, çünkü şöyle samimiyet. oturmak da çok samiyetsiz yani <gülüyor> samiyet ihtiyacımı karşılamaz o noktada oturuyorum ben sana başladım anlatmaya yani tatlı tatlı konuşuyorum <gülüyor> hayır bir de böyle gülümseyiyorsun böyle biz surat da okuyoruz, anlıyoruz da birbirimizi hissediyoruz da. Bu kadar keyifle anlattığım bir şey niye bu? Şu an ne oluyor Cananda diye insan merak eder. Halbuki bilirsem ki ya yani bu kadın 11 oldu, yoruldu. ha o zaman ben de kendi meselelerimi anlatmayabilirim ya da ona saygı gösterebilirim. Veya şöyle de bir güven oluyor. Nasıl söyse Canan bize söyler. Rahatlık oluyor yani Canan. Rahatlık. <gülüyor> Çok büyük rahatlık canan. <gülüyor> Benim de seninle en rahat ettiğim şeylerden biri canan kaldıramadığı bir şey olduğunda He. elinden gelen en şefkatli biçimde bana kendisini bildirir. Kendi dürüstlükle ifade eder. Evet. Evet, şey diyor Kelly İyi insanlarla ilişkisi olanlar çoğu zaman kendilerine kızarlar. Çünkü böylesine iyi biriyle nasıl bu kadar mutsuz olabildiklerini anlamazlar. Sevgililik ilişkisinde bu durum suçluluk kendinden emret etmeme depresyona kadar uzanır. Evet yani bu benim... <gülüyor> iyilikle delirttiğin insanlar oldu mu canım? Hayır benim eşim çok iyi. Sen de biliyorsun ama yani <gülüyor> ya, iyi olmadığı taraflarda var tabii. Tabii çok mükemmel <gülüyor> diyemeyeceğim ama... iyi olduğu taraflarından rahatsız olurum yani afya... Kötü ol biraz. <gülüyor> i̇yi olduğu taraf biraz da şey mi ben Yavuz için konuşmuyorum ama mesela benim bu iyi haller dediğim şey biraz da kendimden kopuk bir yerden otomatikten iyili iyi insan böyle yapar diye yaptığım eylemler olabilir mi? Gerçek olmadığım. Evet. Tabi Yavuz'da bunu bağlamak biraz zor geldi ama... Yavuz için söyledi. Şey evet oluyordum. olabilir ama böyle kızgınlık... şeysi hemen ona bağladım. Yani bu kadar iyi bir adam olunca ben kötü olmak istiyorum... ...artı sırada bir... <gülüyor> <gülüyor> ...dediğim zamanlar oluyor. Evet Canan biz programın sonuna doğru geldik. Kibar olma gerçek oldan... ...devam edeceğiz. Kelinin e, çok eğlenceli... ...başka hikayeleri daha var. E, önümüzdeki programlarda konuşacağız... Evet. Bütün bunlarla ilgili şiddet silsileci topluluğuyla ilgili bilgileri vermek ister misin? İsterim. E, kibar olma, <gülüyor> gerçek ol, kendin ol diye kendimce bir yorum kattım. <gülüyor> gerçek ol, e, devam edeceğiz dediğin gibi. Yani bu kibar olunca da insan içinde o öfke birikiyor herhalde. Bir müddet sonra sonra bir yerlerde patlıyor. Devam eden e, programlarda bunu konuşuruz. Çok keyifli bir kitap. Şimdi Instagram ve Facebook sayfalarını takip etmenizi ve benim Empatinin Gücü Deniz'in Deniz Çipatır'ı in, Deniz Instagram ve Facebook'ta takip etmenizi rica ederiz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.